Üstümüze kuş pisliği değmesi halinde o kıyafetle namaz kılabilir miyiz? Hocamız cevaplarsa seviniriz demişler. E, tabii ki e, kuş pisliklerinden kaçınmak e, mümkün değil. E, bu durumda o elbiseyle namaz kılmamızda bir sakınca olmaz. mı? Çünkü e, bu, bu tür şeyler umumi belva kabul edilir. Umumi belva demek yani insanların kaçınamayacağı şeylerdir. Ama tabii ki e, şayet bu nadirattan bir durum ise e, o zaman tabii ki bu e, pis elbiseyle namaz kılsın, e, nasıl olsa caizdir diye bir şey söyleyemeyiz. Yani temizleme imkanı varsa e, tabii ki bunu temizlemesi lazım. Ha, efendim, e, bunlar da oluyormuş falan diye düşünmemek lazım. E, zaten e, kuş Pisliği o kadar çok yekün, hacimli olan bir şey değildir. Vesvese yapmasına gerek yok.